48. Numaralı konu, Ziyad bin Haris Es-Sadayi'nin kavmine bir mektup göndermesi, evet, Ziyad bin Haris Es-Sadayi şöyle anlatıyor, Hz. Peygamber'e vardım ve ona İslam üzere biat ettim, o sırada bana Hazreti Peygamber'in bir grup askeri kavmim olan Sadayi'ye gönderdiği haber verildi, bunun üzerine Allah'ın Resulü, askeri geri çevir, ben, kavmimin Müslüman olacağına ve sana itaat edeceklerine kefilim, dedim, Hazreti Peygamber o halde, git, onları geri çevir, dedi, ben de ey Allah'ın Resulü, benim devem yorgundur, dedim, bunun üzerine Hazreti Peygamber bir başkasını yollayarak onları geri çevirdi, bunun üzerine ben kavmime bir mektup yazdım, onlardan bir heyet Müslüman olduklarını müjdelemek üzere Medine'ye geldi, Hazreti Peygamber bana Esad Ağlı kardeş, muhakkak sen kavmi içinde itaat edilen bir kişisin, dedi, ben sayır, onları İslam'a hidayet eden Allah'tır, dedim, Hazreti Peygamber seni onlara emir tayin edeyim mi, diye sorunca evet, ediniz ey Allah'ın Resulü, dedim, bunun üzerine Hazreti Peygamber bana emir olduğuma dair bir yazı verdi, ey Allah'ın Resulü, bana sadakalarından da bir şeyler vermelerini emret, dedim, Hazreti Peygamber tamam, dedi ve bu hususta bana ikinci bir yazı daha verdi, bu hadise Hazreti Peygamberin bir seferi sırasında cereyan ediyordu, Hazreti Peygamber bir yerde konakladı, ora halkı Hazreti Peygamber'e gelerek valilerini şikayet edip şöyle dediler, bizi, cahiliye döneminde bizimle kendi kavmi arasında geçerken bir olaydan dolayı cezalandırdı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber vali bunları gerçekten yaptı mı? diye sordu. Evet dediler. O zaman Hazreti Peygamber benim de içlerinde bulunduğum ashabına dönerek mümin bir kişi için emirlikte hayır yoktur buyurdu. Hazreti Peygamberin bu sözleri üzerine büyük bir sıkıntıya düştüm. Bu arada bir kişi gelerek Hazreti Peygamber ey Allah'ın Resulü bana bir şeyler ver dedi. Hazreti Peygamber kim ihtiyacı olmadığı halde dilenirse bu onun başında bir ağrı karnında bir hastalıktır, deyince o şahıs, öyleyse bana zekattan ver, dedi, bunun üzerine HZ, Peygamber Allah zekat hususunda kendisi hüküm vermiş ve ne peygamberin ne de diğerlerinin hükmüne razı olmamıştır, kendilerine zekat verilecek olanları sekiz kısma ayırmıştır, eğer bu kısımlardan birisine giriyorsan sana da zekat veririz, buyurdu, Hazreti Peygamberin bu sözüyle de kalbime ikinci bir tereddüt saplandı, çünkü ben de zengindim ve Hazreti Peygamberden bir şeyler istemiştim. Hazreti Peygamber namazı kıldırdıktan sonra, bana vermiş olduğu iki yazıyı alıp Hazreti Peygamber'e götürdüm ve şöyle dedim, Ey Allah'ın Resulü, beni bu iki vazifeden de affet, Hazreti Peygamber'in için böyle söylüyorsun, dedi, şöyle cevaplandırdım, Ey Allah'ın Resulü, seni dinledim, mümin bir kişi için emirlikte hayır yoktur buyurdunuz, ben de Allah ve Resulüne iman etmiş birisiyim, diğer taraftan da kim ihtiyacı olmadığı halde dilenirse bu onun başında bir ağrı karnında bir hastalıktır dediniz ben senden kavmimin sadakalarından bir parça istediğim zaman zengindim bu sözlerimi dinleyen hazreti peygamber bu böyledir ister kabul et ister bırak buyurdular ben de Allah'ın rasulü bırakıyorum dedim hazreti peygamber o halde bana bu gelenlerin içinden bir kişi göster ki onu kendilerine emir yapayım dedi ben de ona elçiler arasından birisini gösterdim hazreti peygamber de onu onlar üzerine emir olarak atadı